Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan Efem'i sunar. Ben Fatih Kan Değirmenci. Çözüm Dergisi Dershaneleri ile sınava hazırlandım. İlk girişimde sayısal 2'de 374 puan aldım. Ben Berve Çakır. Ben Yunus Özdemir. Ben, ben Çözümü seç, öne geç. Çözüm Dergisi Dershaneleri. Uhu, komşu komşu. Komşu. Aldın. Komşu komşu çata pıt değil çapa tıp çapa tıp. Tamam ben de öyle diyorum çata pıt. Eee <gülüyor> nasıl kazandı üniversiteyi? Dershaneye gitti. Hangi dershaneye gitti? Çözüm dershanesine gitti. Çözüm dershanesi nerede? Ankara'da. Başka daha başka... Tüm Türkiye'de... Tüm Türkiye'de... Çözümü seç, öne geç. Çözüm Dergisi Dershaneleri. Türkiye Radyoları'nın tek arka sömürülü komodif programı Perişan Felder. Sevgiler, saygılar, dinleyiciler. Yeni sivil anayasa tartışmaları sürerken bu tartışmalara şimdi de Türkiye-Malezya olur mu, olmaz mı tartışmalar eklendi. Peki Türkiye-Malezya olur mu? E, bu sorunun cevabını aramak için e, Malezya muhabirimiz... Ahmet'i Malezya'ya gönderdik. Şu anda kendisi Malezya'dan canlı yayında. Alo Ahmet, Ahmetciğim beni duyabiliyor musun? Ee, evet Ömer abi e, duyuyorum da e, ben ne anlatacağım Ömer abi? Niye ben buraya geldim? Ee, e, ne demek ne anlatacağım oğlum? Kimse sana bir şey söylemedi mi e, Ahmet? E, e. Abi bana Malatya'ya dediler. Malezya'ya e, döndü. Tamam. E, kimse bir şey e, söylemedi. Kapatın arkadaşlar şu mikrofonu bir kapatın. Bir fon girin ya bir fon girin. <gülüyor> Allah'ım bu herif beni çıldırtacak ya ya. Kardeşim Ahmet oğlum. Ahmet. Dinliyor musun Ahmet? E, e, evet. Ö Ömer bak, abi. Bak kardeşim, bak güzel kardeşim. Ya ne Malatya'sı, Malezya, Malezya. Sen şimdi güya Malezya'dan bildiriyorsun, öyle bir Malezya anlatıyorsun ki Ahmet, e, millet... ...ama ne olur Malezya olmayalım, Türkiye Malezya olursa ölürüz, biteriz, çağ dışı kalırız... ...özgürlüklerimiz biter falan havası veriyoruz. Tamam Ahmet? E, tamam abi, anladım abi bu sefer. E, tamam. evet. evet arkadaşlar, bir sonu alalım. İndir tamam. Dinleyiciler e, e, Malezya'daki yetersiz teknik koşullardan dolayı e, bağlantıda ufak bir aksilik oldu. <gülüyor> Allah muhafaza yani Malezya olursak Canlı bağlantı falan yapamayacağız. Bırakın canlı yayını. Sevdiklerimizde telefon konuşması bile neredeyse yapamayacağız. Yani işte Malezya bu kadar. Bu arada dinleyiciler ara sıra seste bazı cızırtılar olabilir. Lütfen alıcılarınızla oynamayın. Bu Malezya'nın orijinalindendir yani kötülüğündendir. E, cız, cız, e. Neyse ki balatıyı evet balatıyı şu anda sağladık. E, bu arada şunu da söyleyeyim değerli dinleyiciler muhabirimiz Ahmet ölümü göze alarak e, Malezya'ya gitti. E çünkü e, cız, cız, cız, Malezya e, kanunlarına göre e, ülkeye giren gavurlar ki Ahmet onlara göre gâvur oluyor e, hemen oracıkta öldürülüyor. E, cız, cız, cız, cız, cız, Ahmet'cim, beni duyabiliyor musun A, Ahmet? Ee, evet, duyuyorum Ömer abi. Ahmet'cim, sen günlerdir Malezya'da ee, Malezya'yı inceledin. E, e, sokaktaki Malezyalı vatandaşla e, konuştun. Ee, Malezyalılar nasıl? Onlar da bizim gibi böyle iki kulaklı mı? Ee, bir Türkle bir Malezyalı arasındaki yedi fark nedir? Bu fark olası bir İstanbul depremini tetikler mi Ahmet. Ömer abi, css, css, css, css, css. Malezya son derece katı bir istibdatla yönetilen aşırı dinci komünist bir teokrat diktatörlükler ülkesi. Evet. Ee, öyle ki, öyle ki burada türban yok. yok. Türban yok. Evet Ömer abi, türban yok çünkü kadınlar türban değil... Çarşaf takıyorlar. Çarşaf takıyorlar. Evet. <gülüyor> Sonra e, Ahmet. Sadece kadınlar değil abi. Erkekler de çarşaf giymek zorunda. Ha, hadi be. Ee, hatta ben şu anda ancak çarşafa girerek yayın yapabiliyorum Ömer abi. Ee, tabii Malezya'da herkes çarşaf giydiği için de gazeteler böyle çarşaf çarşaf resimlerle dolu. <gülüyor> şok şok şok şok. Flash flash flash. Baskı baskı baskı. Türkiye Türkiye Türkiye. Malezya Malezya Malezya. Olmasın ol. Olmasın olması. e, Gerçekten çok iddialar dinleyiciler. Peki Ahmetciğim. Hay cızırtısına ya. Cızır. Malezya ne zamandır böyle yönetiliyor? Zır, zır, zır, zır. Ömer abi Malezya aynı Türkiye gibi layık ve demokratik bir ülkeydi. Ama 5 sene önce aynı bizdeki gibi bir iktidar partisi yeni bir sivil anayasa yaptı abi. E, bu sivil anayasa ülkedeki tüm özgürlüklere kısıtladı abi. Ortada ne laiklik kaldı abi? Ne bir şey kaldı abi? O yüzden bizdeki bu sivil anayasa da Türkiye'yi Malezya yapacaktır. <gülüyor> e, aman dikkat olmamak e, bu, lazı olmak lazım. E, bu bu, bu, bu eh, Ahmetçi e, yine gitti. E, Ahmetciğim, e, Malezya'daki kısıtlamalar bu kadar mı? Daha başka kısıtlamalar ve gericilikler, e, çağdışı uygulamalar yok mu? Yani olmasa bile bir şeyler uydursan Ahmet. Yani seni biz oraya boşuna mı gönderdik Ahmet? Cız, pız, pız, pız, pız. Evet, evet abi. Ömer abi, e, ben hayatımda çağ ve yobazlığım bu kadar feodal ve totaliter olduğu bir ülke görmedim abi. E, nasıl yani? Nedir e, feodal, de, totaliter, oto... Cızpızpızpızpız. Cız. E, abi Türkiye sakın Malezya olmasın abi. Öyle ki burada kanunlar gereği sadece kadınlar ve erkekler değil. Masalar bile örtülü abi. Masalar bile örtülü. Evet abi. Masalar için özel masa örtüsü yapılmış abi. Masa örtüsü takmayan masalar meydanlarda yakınarak infaz ediliyor. E, e, gerçekten dinleyiciler... E, <gülüyor> Fakat şu anda maalesef dinleyiciler yayınımız kesildi. Ee, e, diktatör Malezyalı yetkililer konuşmalarımızdan rahatsız oldular ki e, yayını kasten kestiler. İşte Malezya'nın gerçek yüzü, insanların haber alıyor gülüklüleri e, nasıl da yok ediliyor. Allah bizi Malezya olmaktan korusun. Amin. Ömer abi. Yani şu anda Ö Ö Ömer geldi abi. Evet. Ömer abi. Malezya'daki yasaklar bunun sınırlı değil abi. Ya daha mı yasak var Ahmet? Abi ne diyorsun? Malezya Süper Liginde röveşata yapmak yasak abi. Röveşata yapmak yasak. Evet, Neden? Evet abi. Çünkü röveşata yapınca futbolcuların kaval kemiği görünüyor abi. Kaval kemiği görünmesi Malezya kanunlarına göre yasak. Ayrıca sıkıdır Ömer abi. Duruyorum. Tüm Türkiye dikkatle dinlesin. Malezya'da statlarda açık tribün yok. Bütün tribünler kapalı abi. E, a, gerçekten olacak şey değil dinleyiciler. Yani yobazlığında bu kadarı. E, son rahmet... Ömer abi, sonra bir şey yok abi. Çünkü sen bu kadar konuş dedin bana abi. He. E, Ahmet Bozkuş, Perişan <gülüyor> Efem, Malezya. Abi benim gece programı yetişebilecek mi? Uçak ayarlandı mı abi? E, teşekkürler Ahmetciğim. Bizi aydınlattın. Malezya konusunda gözümüzü açtın. E, yani yoksa bu sivil anayasa bizi Malezya yapacaktı. Belki de sayende Malezya olmaktan kurtulacağız Ahmet. E, çok sağ ol. E, Perişan, e, Perişan, e, Perişan Efem şimdilik kadar. Perişan e, Efem her gün çift saatlerde dünya radyo... <gülüyor> <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan efemi sundu Ben Nida Ümitlü Çözüm Dergisi Dershaneleri ile sınava hazırlandım Geçen yıl eşit ağırlık 2 ham puanım 195'ti Bu yıl 254 puana ulaştım Puanımı bir yılda tam 59 puan artırdım. Ben, ben Yunus Özdemir. Ben Sümeyye. Çözümü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Nazar ne olur, çalış seni ne olur. Giderseniz çözüme, kazanmak kolay olur. Hop inayın inayın, çözüm çözmüş. Perşane FM her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da. Dinleyiciler Perşane FM'in en eski yeni bölümlerini Perşane FM'in internet sayfasından dinleyebilirsiniz. Perşane FM'e ulaşmak için www.persanfm.com.com.com.persanfm.com.com.com.persanfm.com.